Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşilçam Arküsü programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Utkuluer. 94.9'da her 15 günde bir sizlerleyiz ve bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Değerli sanatçı Osman Cavcı. Merhabalar Osman Bey. Yeşilçam Arküsü programına hoş geldiniz. Tabii siz İzmir'desiniz. Biz de İstanbul'dayız. Ee, böyle telefon aracılığıyla sizinle e, sohbet etmek, size ulaşmak e, çok güzel oldu. Öncelikle telefon e, telefonla da olsa programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sorulacak aslında çok fazla soru var. İşte Osman Cavcı kimdir dediğim zaman tiyatro ve e, sinema oyuncusu demek yeterli kalmıyor galiba. E, kitaplarınız var, senaryo tamam. yazıyorsunuz. Evet ee, var öyle şeyler. Ee, doğru evet bir dönem bir roman çıkmıştı benden e, Köpek Öldüren diye. Ama sinemanın tamamen dışında evet. bir şey yani bir dönemin e, Rumeli Hisarı, yani Bohem... Yaşantı diyelim Hep Sanatçıların takıldığı bir yer vardı Özet geçin kısaca öyle bir yer Orada geçen bir hikaye Sonra bir dergide yazı yazdım Hayvan diye bir dergi Penguen grubunun evet. ee, Orada zamanında anlaşılmamış Bilimler diye bir köşem vardı 3 sene yazdık ee, O baya bir Hikaye yazı birikti Onları da kitap olarak bastım Aynı isimle yani Kitap maceram böyle ee, bir de en son Aksi Dergi'de yazdım ama Aksi Dergi'den e, yayın yönetmenimiz ayrıldığı için ben de ayrıldım. Anladım. Ee, Yeşilçam Arkojisi konusuna baktığım zaman e, sanırım sizin yanlış anlaşılmış filmler kitabınız e, bizim konu başlığımızla e, e, çok fazla örtüşüyor gibi gözüküyor. Çünkü Aa, e, konu içeriğini ele aldığımız zaman ki ben maalesef kitabı bir türlü bulamıyorum. Ancak kitap üzerine yazılmış yazılardan e, içeri hakkında biraz bilgim oldu. Evet ee, internet sahapta falan var ama bilmiyorum hala var mı yani. Maalesef e, ulaşamadım evet. kitaba ancak kitabın ha. üzerine biraz da sizinle sohbet etmek istiyordum. Bir de tabi e, sonra e, dokunacağımız nokta sizin e, oyununuz Son yeşil Yeşilçamlı. E, Aa, evet ya ondan da bahsetmek istiyorum bu önemli şu anda güncel yani. Çünkü bu iki konu baktığımız zaman e, tabii ben sizinle Musim Bey'le tanışmıştım daha doğrusu Habum sınıfı Güle Güle'yi daha son izledim Musim Bey'den evet, evet, onun için evet. benim için öyle oldu ama aslında bizim gönlümüzün içindeki hani siz de son yeşil çamlı olarak kalmıştınız aslında e, ancak e, yanlış anlaşılmış filmler kitabına rastlınca epey şaşırdım yani sizin bunu kitaplaştırmazdan haberim de yoktu hiç gerçekten e, çok ilginç ve ben de bu konuda biraz e, araştırma yapmaya çalışıyorum. Aslında kitabın evet. biraz içeriğine e, değinebilirsek, yani yanlış anlaşılan e, biraz da nedir'den başlarsak. Yanlış anlaşılmış, anlaşılmış filmler. <gülüyor> ee, e, öyleydi. İşte neydi? Ee, bir dönemin e, Tukak'a e, herkesin aşağıladığı, hor gördüğü bir dönem var. Evet. Tamamen haksız değiller ama hani o, o şeye biraz benim de ergenliğime rastlayan o dönem. Bilgimi çekiyordu. Ben e, şey yapmayarak yani tükürmeyerek e, bahsettim e, o dönemden. Hı hı. E, çünkü o filmler başlangıçta bugün anladığımda yani ergen çocuk kafasıyla baktığımda başkaydı. Bugün baktığımda hiçbiri erotik sinema seks filmi şeyine girmiyor. Kategorisine girmiyor aslında. E, gerçekten eski tiyatro oyunlarından alınma Eski komedilerin tornistanları ve daha çok komedyenleri oynatıyorlardı. Aydemir Akbaş, Ali Poyrazoğlu, Mete İnseler. Ee, şu anda aklıma gelmeyen başkaları da var. Ee, ondan sonra onları oynatıyorlardı o dönemde. Ve erkeklerin komedi yaptığı, kadınların birazcık soyunduğu bazı filmlerdi. Sonra giderek doz arttırımı oldu. Ee, yani kitap bundan bahsediyor tamamından bahsedeyim mi? Evet doz attı. Evet. Bu sefer dediler ki seyirci erkekler için gelmiyor. Kadınlar için geliyor. Bu komedyenlere niye bu kadar para ödüyoruz? Onları çıkartalım dediler. Onlar çıkınca yerlerine hiç tanınmamış erkekler geldi. yani. yani erkeğin hiçbir önemi yok o tarz filmlerde. Giderek şey oldu dejenere yani son şeyinde bayağı kötüydü artık. Evet. <gülüyor> yani, Adlı ödünce o dönemin böyle biraz Espriyle, şakayla karışık ya, yazılarını iyi yani. Beni de eğlendirmişti o yazılar. Aslında yaklaşık e, 4 sene evvel ben internet üzerinde e, o zamanki sitemiz e, hala devam ediyor tabi yayına. Sinematik Yeşilçam'da şöyle bir şey yazmıştım. İşte bu e, Seks furyası dönemi filmleri mi Yeşilçam'ı bitirdi. E, bu konu üzerine evet. eğilmiştim. E, o dönem araştırmaya başlayınca ben de kitabınızda e, tanıştım aslında. Ve e, anladığım kadarıyla oldukça paralel yazılar. E, şeyler düşünmüşüz. Ee, ben evet. bunu ilk defa ben mi düşündüm diyorum. Benden çok daha önce yazılmışı varmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o açıdan çok e, ilgimi çekti e, e. ve tabi siz e, çok daha detaylı... Ya, aklın yolu birdir. Görünen şey o ve yani aynı tespiti yapmak mümkün. Bunda bir şey yok yani. E, görünen şey o zaten yani. Hani e... biz, evet. Bir de günah keçisi mi acaba ilan edildiği düşünmüyordu değilim. Çünkü bir sebep bulunması da gerekiyor olabilir belki. hani çünkü Durdu bir dönem sinema. Belki onunla ilgili bir evet. yaklaşım olabilir mi diye düşünmüştüm aslında ben. Ya durdu diyorsunuz ama şöyle bir şey var. Yani aynı dönemde Arzu Film harıl, harıl çalışıyor ve o aile filmlerini üretiyor. Tabii tabii. Aile yani ben 80 yılında, yani 80 yılından sonra yani durdu. Neşeli günler e, aile şerefi hiç Süt kardeşler Tosun Paşalar, e, ya yani onlar da iş yapıyordu yani durdu derken bazıları durmuş ama adam yani sonra da Arzu Film'de aile filmlerini yapıyordu yani o dönem e, o o filmleri yapanlar o filmleri yapanlar genelde küçük yapımcılardı evet küçük ve şeyi birikimi daha düşük yapımcılardı e, bazı sinema salonlarını doldurmak için yaptılar. Kenarda, köşede kalmış sinema salonu. Ama büyük sinemalarda o aile filmleri devam etti yani. Ayrıca e, Türkan Çoray ve Kadir İnanır'ın hani artık klasik olarak elanılan bütün filmleri de 74 e, ile 78 arasında yapılmış. E yani gördünüz mü bakın. Evet, evet aynen öyle yani. E, kesinlikle durmamış. O büyük bir yalandır. Sinemalar iş yapmıyordu. Biz mecbur kaldık bunları çekme. Büyük bir yalan ben <gülüyor> öyle görüyorum yani o hani bir şeyi mazur göstermeye çalışmak gibi öyle değil ama şunu mazur gösterdiler bütün televizyon etkenliğiydi o dönem. Evet. Televizyon yalnızca sinemanın değil tiyatroyu da şey yaptı. Tiyatroyu da e, boşalttı. Yani tiyatrolar boş oynamaya başladılar. Birkaç tiyatro hariç bir sürü tiyatronun kapandığı bir dönem. Bütün dünyada aynı anda başlamış yani İtalya'da, Amerika'da 70'lerde öyle bir ekor var ya, yani çıktının icadı değil. Evet. Oradan buraya geliyor bir şekilde. Peki bu e, yanlış anlaşılmış filmler kitabının yeni bir baskı yapma ihtimali var mı? Yeniden e, yeni bir baskısının piyasaya o, çıkma ihtimali var mı? Olabilir aslında. Parantezde onu konuşmam lazım. Parantez yayınlarından çıktı. Evet. Metin Celal bastı kitabı. Ee, onlarla tekrar bir konuşmalıyım. Basar mı bilmiyorum. Yayıncılığı bırakmış olabilirler. Epey bir görüşmüyoruz. Doğatımcılığı bıraktılar sanıyorum. Evet. Ondan sonra ama başka bir yayın evine götürüp belki üşenmezsem İstanbul'a geldiğimde öyle bir şey olabilir. Başka bir yayın evine giderim. Bilmiyorum ki o kitap misyonlu, tamamladı. Yazdık öyle bir şey. Bitti. Yeni arkadaşlardan yeni şeyler bekliyoruz. Ben yeni yazılarımı biriktirip yeni başka bir kitap yani Son Yeşilçamlı adında bir başka kitap ya, e, çıkartmak istiyorum. Yeşilçam anıların e, yani işte Öztürk yıllar var Özkullar var falan filan böyle bir şey. İşte yazdığım yazılar vardı. Akside de yazdım. Onların toplamı bir şey olacak. Şimdi öteki sinemada hı hı. iki üç yazım oldu. Bir, birikmiş yazılar da var falan. Bunlardan bir şey oluşturmayı düşünüyorum aslında yani. Anladım. Şahsen e, kitabın yeniden piyasaya e, yeni bir baskısı yapılmasını ben e, isterim. Çünkü size göre misyonu tamamlamış olabilir ama e, bu kitabı okumamış bence bayağı insan var. Ve e, konu bazen gündeme geliyor. E, ama, ve aha, işin, aha, a, evet. şöyle bir noktasını da belirtmem gerekiyor. E, çok ilginçtir. Arama motorlarındaki yani, e, internet kullanıcısı, Türk internet kullanıcısı... O dönem filmlerini hala arıyor. Evet. Çok büyük bir arama var. Yani böyle bir değişik bir talep var Çok ve enteresan. yanlış yazılmış. Bu, bu, bu tespiti nasıl şey yaptınız? Yani nasıl ulaştınız bu bildiğin? Yani benim de sistem var. Sinematik Yeşilçam ve ha, e, ha, ha, ha. yaklaşık olarak o, Ondan bir, dolayı %70 yani, kadar böyle bir e, bazen <gülüyor> orana ulaşabiliyor. Yaş ortalaması ne acaba onu merak ettim. Yani bizim yaşlardaysa aramaları normal. Ee, ama çok daha genç nesil arıyorsa bir biraz enteresan geldi aslında İkisi, ikisi de. Yani. İkisi de. Yani onlar tamam onlarda meraktan ararlar ama evet. ya eskiye karşı bir şey başladı yani aslında sanıyorum yani e, mesela ben e, Melek Görgun'la görüştüğüm zaman mesela ah, onu, evet. onun hakkındaki hiçbir bilginin aslında doğru olmadığını görmüştük. Ya yani, o doğum tarihinden mesela biyografi olarak eksikti. Yani çok fazla eksik bilgi var aslında. ...biraz tamamlamaya çalışıyoruz. Ee, ama hani böyle hmm. bir... E, ...hani Amiral gemisine dönüşebilecek bir kitabın... ...olması da hani belki başka kitap yazacak... ...araştırma yapacakları da... E, ...cesaretlendirebilir. Bir örnek veriyorum hmm. beni mesela. <gülüyor> Melek Körgün nerede yaşıyor? Bodrum'da diye Evet, evet. Ama. Evet. Şu anda Aa, Bodrum'da yaşıyor. Evet. Yani zamanının incecik... E, ...kadını... ...biraz İtalyanlara benziyor. Benim en beğendiğim... E, ...oyunculardan biriydi ama sinemada çok fazla tutmuş bir kadın değildir. Zayıf olduğu için. Evet. Yani Türkler bir Zerrin Ege'lileri daha çok beğeniyordu. Ee, bir etli butlu olduğu için hı hı. Türklerin öyle bir kadın beğenisi var. O kadın şeydi e, bayağı zayıf ince bir kadın. E, tutmamıştı Yeşil Sinem'de ama bir filmi vardır. Yani Tapar'ın e, onun hikayesi diye yabancı bir filmin birebir alıntısı diye duydum. Yönetmene öyle söyledi. Ben de onu dedi. E, Orjinalinden de aldım yaptım dedi. Fakat bana o film inanılmaz güzel gelir mesela. Yani bir Rumla Park sahnesi var. Bu kadar fazla kesme, bu kadar çok plan olamaz yani. Böyle bayağı yüz, yüze yakın planla çekmiş. Parçalamış ve çok özenmiş. Harika bir sahnedir. İşte o film o kadını biraz meşhurlaştırmıştı. Ama ondan önce de oynuyordu şeyler yani e, Yılmaz birisi. Güney'le filmleri var. Yılmaz Yılmaz Güney'den beri bilinen biri yani. Evet. E, yalnız Onun hikayesi filmi de onun son filmi olmuş. E, ondan sonra ayrılmaya karar vermiş işte Şam'dan. Ha bak çok enteresan. Evet. Ben de bilmiyordum. Eee görüştüğüm öğrendim. evet orada evet o siz de son taze bilgiyi ulaştınız daha iyi bilirsiniz onu. Gerçekten o dönem için çok marjinal sayılacak. Ee, bayağı bir şey cesaret isteyen şey yapmıştı. Yani hiç öyle bir örneğini görmemiştim. Ee, 75 falan olması lazım. Abisi de oyuncu. Abisiyle arası açılıyor galiba. Evet. Demir Karahan olmalı. Yani yanılmıyorsam abisiyle arası açılıyor. Ee, ondan sonra belki bırakma kararı vermiş olabilir. Bilemiyorum ki. Yani en son bilgileri siz aldınız. Evet, ben de çok fazla hani çok detaylı sormak istemedim çünkü genelde biraz hani konuşmak istemiyorlarsa tercih ediyorum öyle. Yani araştırmacılık ee, tabii yönüm çok ağır basıyor ama biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum orada. Ee, yani evet, çok evet. Yani doğru söylüyorsun. Biraz zor bir şey. Her şey sorulamıyor. Evet, evet, evet. <gülüyor> ama be, benim yani tahminim öyle ve duyumlarım öyle aslında o konu hakkında. Yanlış anlaşılmış filmler kitabının hani bu Yeşilçam Arkeolojisi açısından da e, yeni baskısını beklediğimi size iletmek istiyorum programda. <gülüyor> Çünkü gerçekten... Teşekkür ediyorum. Hem bulunması zor hem pek çok arkadaşıma hani tavsiye ettik. Olsaydı inanın yollardım size. <gülüyor> Bende de bir tane var. Bavulumun gizli bölmesinde saklıyorum. <gülüyor> Biri gelir evden alır bir de kitap. Yani kitap araktayanları kızmıyoruz. Tam evet. tersi çok güzel bir şey yapıyorlar. hani Ona ulaşmak için ama... Ben onu da kaybedersem ben bu sefer ben de sizin gibi aramak zorunda kalacağım, bulamam yani. Anladım anladım <gülüyor> Tabii tabii. yani şey önemli. Ama yani Hayvan dergisinin toplu şeyleri var ya o yazılar hepsi var orada. Hı -hı. 2003 ile 2000 kaça kadar 2002 ile 2005 arası çıkan bütün hayvanlarda var işte haftalıktı sonra aylık oldu falan filan bir şeyler bir şeyler. Ya o, o yazılan hepsini direkt mi aldınız yoksa bir kitap için bir farklı bir versiyon haline getirdiniz mi yazıları yoksa Yok, hayır, hiç hiç şey yapmadım hiç dokunmadım. Hı, anladım. Birkaç bir yere belki metin Celal son haline bir bak dedi falan Kat, katkıların olacak mı dedi. Bir şeyler yazdım bazı yerlerini onları kullanmamış zaten eskari daha iyi dedi. <gülüyor> <gülüyor> öyle dedi. <gülüyor> Sağ olsun. Ondan eee olduğu gibi bastı yani. Anladım, anladım. Şey, Böylece öyleydi. benim benim için de e, gizemli olan bir konu e, birazcık daha aydınlanmış oldu. E, peki ben Son Yeşil Çamlı oyununa gelmek istiyorum. E, evet. Siz bir tiyatro oyunu ortaya koyacaksınız. İsminin Son Yeşil Çamlı yapmanız bence çok anlamlı. Evet. E, şimdi şöyle beni son başkalarından aldığım bir fikir. Yani bana yeşil mı? Sen Yeşilçamlısın diyorlardı. Birkaç kere bozuldum. Sonra hiç de bunun bozulmayacak bir şey olduğuna farkına vardım. Evet. Tamam yani. Ben Yeşilçam'a yetiştim. E yetiştim diyorum yani. Ben geldiğimde 82'de bir Hababam sınıfı o girdim sayılmaz. Sonra 87'de Muhsin Bey bak arada 5-6 sene var ee, Muhsin Bey'e kadar daha girmemiştim yani Muhsin Bey'den sonra arkası arkasına filmlerde oynamaya başladım 87'de girdim yani son dönem oyuncularını e, ve Yeşilçam'ını yani ben Nuber Terziyan vardı Kostorika Ahmet vardı Hulusi Kentmen vardı bunlarla hep çalıştım yetiştim Cevat Kurtuluş, şakalaştık, ee, kahve ortamında görürdüm. Öztürk Serengil'le çalıştım. Ee, sonra yapımcılık yaptım Öztürk Serengil'e bir yerden para gelmişti. Ayge başta çalıştım. Kemal Sunal'ın filminde böyle bir küçük minik bir şey var. Dediğim gibi Arzu film şeyini, Hababam sınıfına yetiştim. Ama yani e, 90'dan sonra Yeşilçam bir zaten. Yani evet. biraz daha gitti. Amerikalı falan Şörük Amerikalı filmi oynamadım da. Sanki o döneme kadar gitti. Ondan sonra Yeşilçam bir anda buharlaştı. Bir şey oldu. 2000'lerin şeyinde e, yeni genç sinemacılar geldi başka okullardan. Biraz Yeşilçam'a düşmanlık yaptılar. E, ondan sonra oradaki yönetmenler de Eski öğretmenlerimiz de yaşlanmıştı. Yani ne diyeyim? lafı nereye getireceğim? Ya yani yavaş yavaş o öldü, bu öldü. İşte çiçek bar vardı son dönemde geçici camı temsilen. Çiçek barın duvarları ölen insanların resimleriyle doldu falan. Dolayısıyla ben bir dönemine son dönemine şahitlik ettim. O yüzden kendimi son yeşil camlı olarak görüyorum. Ve o güne dair anılarımı anlatıyorum sahnede. Ee, ama ee, türsik komik şeylerde çok komik şeyler de var. Yani sırasıyla Minorskul, Minorskul'un evi, Temilmez, Öztürk Serengil, Varios ee, filmleri, Varios'un kendisini yetişmedim. E, ondan sonra Yıldırım Önal, dinlenme falan böyle bir dönemi ee, anekdotlarını anlatıyorum. Ondan sonra eğlenceli bir şey fonda da dramatik başka bir hikaye var ondan sonra böyle bir oyun stand up şeklinde zaman zaman anlatı olarak var zaman zaman da canlandırma daha bir dramatik tiyatro şeyini kullanıyorum ondan sonra işte burada birkaç kafede çalıştım geçen sene. Bu sene belediyelerde oynadım. İzmir'in bazı belediyeleri kültürleriyle çalıştım. Gazi Emir, e, Buca. Buca çok kültüre önem veren bir yer, Buca Belediyesi. Hı hı. Ondan sonra e, yakın zamanda Alsancak'ta Sardunya Bar diye bir yer var, kafe. Sardunya devamlı böyle bir şey yapıyor, bir salonu var. Bar, kafe burası ama bir sahnesi var. Burada e, tek kişilik gösteriler veya 3-4 kişilik gösteriler yapıyor. İstanbul'dan gelen gruplar da oraya sığabilecek kapasitede olanlar gösterilerini yapıyorlar. Ben de yapacağım. Böyle devam ediyor. E, son Yeşilçamlı ismi ilgi çekiyor tabii ki. E, ve yavaş yavaş farkındaysanız e, Utku Uyar, e, Şöyle bir şey var mesela Cem Yılmaz da son filminde Yeşilçam temasını kullandı. Evet. Yani zaman makinesiyle Yeşilçam'a dönüyor. Hani bir daha gördünüz mü bakın yani bir şey var. Yani milletin böyle ala ettiği ala ederlerdi Yeşilçam'ı aşağılarlardı falan. Evet özellikle 90 Şimdi ne oldu tekrar oraya bir dönüş özlem başladı. Çünkü o kadar soysuz şeyler yaptılar ki son dönemde komedi adına, sinemalarda. Amerikan formülleri falan. Yani çok sivri zekalar. Yani okullarda sanki yani hocaları hep Yeşilçam düşmanı yetiştirdi bu insanları. Maalesef. isim vermeyeceğim. boşver. Ama İstanbul okulları değil. İstanbul'un dışındaki okullar Yeşilçam'a düşman yetiştirdiler. Yani bırakın şeye, Yeşilçam oyuncularını Bunlar Yeşilçam'ın setleriyle, ışıkçılarıyla bile çalışmadılar. Ee, o kadar düşmandılar. Ee, ama şimdi hepimizden fazla onlar dönecekler. Bu da bir hayatın acı gerçeği. Ben bir de sanırım şöyle bir bağlantı kuruyorum kendi kafamda. Aslında sizin Muhsin Bey'deki rolünüz... müzik Orada da müziğin bir değişimi var, dönüşümü var. Ve siz, evet. siz orada da ona tanıklık ediyorsunuz aslında. Onun hani işte sizin de tiyatro ve sinema evet. sanatçısı olduğunuz için aslında kendi sanatınızdaki iz, düşümü de öyle bir şey oluyor gibi geliyor. Yani benim böyle bir e, kurduğum ilişki var aslında sizinle. Sanırım belki ondan da olabilir. Yani bu son yeşil çamlı oyunundan hani sizin yapacağınızı bekliyordum ben sanırım. Aha, çok teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey e, tabii o Mustafa Bey'in hikayesi benim değil, benim olması imkansız. Ya Usturgul'un o ya Usturgul'undan çıkan bir şey. Dolayısıyla benim orada bulunmam yani şey tesadüfi bir şey. Evet yani ama tesadüf ee, olabilir. Bir şey değil yani. E, tabii. Ee, ama <gülüyor> hani, <gülüyor> bağlantıyı öyle kurmak lazım. Ee, son şey Yeşilçamlı'yı ben şey yaptım ama. Yok yok tabii hayır ben. Ha, şey mi diyorsunuz geçmişteki öyle bir şeyden dolayı mı? Son benim de zaten hani kafamda öyle bir il, il, il, ilişki de var yani yaşınızdan dolayı sinemadeki pozisyonunuzdan dolayı aslında ee, ve hani bunun böyle olması gerektiğinde düşünmüşümdür hep çünkü siz de uslarla çalıştınız hani çünkü tiyatroda var işin evet, içinde. evet ya o benim büyük şansımdı yani gerçekten çok önemli adamlarla çalıştım yani temelimizde çalışmak ilk yani bana çok da güzel bir tip oynattı ya büyük şans. Öyle bir adamla çalışmak. Ardından müzikalini yaptık falan. Ee, dolayısıyla Yavuz Surgur'la tanışmış oldum. Sonra de 3. film Semihiv'inle çalıştım. 2 milyarlık bir et diye. Semihiv'in dahiydi. Hiç iyi, hiç iyi filmi yok adamın. Evet. Ama acayip bir beyin senaryosuz film çekiyordu adam. Biliyorsunuz yani senaryosuz çektiğini. Evet, hani evet, evet. klaket Kraket kullanmaz ve senaryo kullanmaz. Kafasından mecbur kalırsa senaryo yazıyor. Yani yapımcı şey yaparsa, bastırırsa onu da sette yazıyor. Yoksa ona da ihtiyacı yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslında kendisinin ihtiyacı yok. Oyuncuların senaryoya ihtiyacı var. Evet. Mecbur kalıyordu, yazıyordu. E, matematik sekağı. Yani onlarla çalışmam çok büyük şans ondan sonra Ünal Küperi diye bir adamla çalıştım TRT'den geldi ama muhteşem bir pratik zekası vardı o da ilk, ser, ilk komedi Dört Kaşa Dünya'yı sette yazdı bir elinde hikaye vardı ama o film iyi bir komedi oldu yani. evet o film iyidir işte benim zampara seyfettine kadar gitti o Evet, ben de ona gelecektim. <gülüyor> <gülüyor> evet, oraya kadar gitti işte, onu da Ünal Küpeli ile yaptık. Zambara Seyfettin'in üçüncüsü olacak mı peki? Ya da oluyor mu? <gülüyor> ya öyle bir şey var, ee, öyle bir projemiz var. Bu sefer Ünal Küpeli'den geldi, ama yepyeni bir şey hikayeye ya yazmış. Hı hı. Yani şey yapamam, çok fazla da bahsedemem. E, tabii tabii. Bu sefer tatile mantile gitmiyor yani. Kısaca böyle. <gülüyor> e aklıma şöyle bir şey geldi. yani tabii biraz değişti ama internet için hani böyle bir şey yapılabilir mi? Yani ya çünkü gördüm. Yaptım bir tane. Evet. E, kendi çabalarımla ama maalesef bazı şanssızlıklarım oldu. Çok tek yalnız kaldığım için yani bayağı önemli teknik hatalar oluştu. Kurtarabildiğim kadar kurtardım. İnternette yayınlıyorum onu. Kendi kanalımda YouTube kanalım var Osman Cavcı diye. Hı hı. Orada yayınlıyorum. Komedisi hiç de fena değil ama teknik şeylere kurban gitmiş bir filmdir. O, o da benim aceleciyimden kaynaklanıyor. E, kullanmaya çalışıyorsunuz çünkü e, verimli şekilde. Özellikle YouTube'u öyle gözlemliyorum ama. E, o anlamda kullanıyorum işte yani. Biz bir şeyler e, yap, yapıyoruz. Eski filmlerimi, yapımcılık yaptığım işler var. Onları da yükledik. Şimdi başka arkadaşlara bir şeyler yapıyorum kısa çok kısa 15-20 dakikalık onları yüklüyoruz ee, küçük videolar şakalar falan koyuyorum böyle bir kanal yani o tamam. ee, kendi yağımla kavran. Pilatlar pilatlar var ee, Önder diye bir arkadaşım var o editörlük yapıyor ben ben tek azı ben sadece malzemeli yetiyorum evet. o da pilatlar falan bir şeyler. Çok taş plaklar falan buluyoruz. En son Celal Şahin'i falan yüklemiş. Celal Şahin, yani çok önemli bir showman. Ee, müzikal meddah yapan bir adam. Sahnede akordeonla yapıyor. Mikrofon hani show. Yani ilk stand standartçılardan öyle komik şarkılar söylüyor. Tornistanlar yapıyor falan. Çok önemli bir Bayağı bir şarkısını yüklemiş. Benim için çok değerli. Ama mesela yeni jenerasyon bilmez o adamı. İşte ölmesin diye bilinsin yani orada. Müze, sizin de programın konsepti öyle. E, ee, Yeşilçam alkol Ülüsü, Evet Evet ya öyle yani ben de o, o işin biraz kenarından köşesinden elimde olan malzemeyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Efendim size çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bize ayrılan süre işte sonuna geldik. Sizinle ben de teşekkür ediyorum. Sizinle devamlı temas halinde kal kalmak istiyorum. Çok Bu konuları konuşmamız lazım. Yani Sizler yapmasanız kimler yapacak? Konuşulması lazım gerçekten. Ee, bazı şeyler uçup gitmemiz asla gitmeyecektir. Her zaman sizin gibi insanlar çıkacaktır. Kazımak lazım, daha çok daha çok kazmak lazım belki. Evet değerli dinleyiciler, Osman dili konuğumuz Açık Radyo 94.9'da Yeşilçam Arkosi'nde benden Zutku değerli programın sonuna geldik. 15 gün sonra yine programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.